بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Fe inne hayra hadesekellemullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şer'a'l umur'u muhtesasatuha ve kullu muhtesasatin bid'a ve kullu bid'atin darara ve kullu dalalatin ilâ fi'n-nar amâ ba'd. O da odaya gönderdim az önce Musa abiyle konuştum sakın da konuştumuz ezan programıdır. Eee ben kurmanızı tavsiye ederim inşallah. Evet, eee bugün İnşallah Taha suresi ile gene meal okumamıza devam ediyoruz. 20. sure Taha suresi. Ee, biraz bilgi vereyim öncelikle yine sure hakkında. 135 ayet Taha suresi. Ee, Mekke'de nüzul edilmiştir. Sure ismini başındaki Ta ve Ha harflerinden almakta. Hz. Ömer'in bu sure vesilesiyle Müslüman oluşu, İslam tarihinin önemli bir olayıdır. Olay kısaca şöyle, onu da iletelim. İslam'ın yaman bir düşmanı biliyorsunuz. Ömer radıyallahu an Ömer Hatta. Hattab. Ee, müşriklerle, müşriklerin liderleriyle yaptığı bir konuşmadan, bir toplantıdan sonra ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öldürme vazifesinin üstüne alıyor. Ve bunun için yola çıkıyor. Ee, yolda kız kardeşi Fatıma ile eniştesi Said'in Müslüman olduğunu başka bir sınıf öğrenince onların evine gidiyor. tam da içeri girdiği sıra bu sure okunuyor orada Taha suresi ee, tabi bazı olaylar oluyor biliyorsunuz işte Amal e, ibn hatta kardeşi e, Fatıma'ya kızıyor işte aralarında bir tartışma çıkıyor hatta tokat falan atıyor, eli yüzü kanlar içinde kalıyor e, Fatıma radiyallahu anha e, tabi burada geçen olaydan sonra ayetin konuşundaki yumuşaklık ve çok hoş musikisi Ömer İbnül Hattab'ın çok hoşuna gidiyor ve tekrar okumasını istiyor. Ve bu sure okunduktan sonra e, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidiyor. Kendisi ve Müslüman oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. ha. Biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Kur'an yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyder peyindirilmiştir. Rahman arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep onundur. Eğer sen sözü açıktan söylersen, bilesin ki o gizliydi, gizlinin de gizlisini bilir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur. Resulüm, Musa olayın haberleri sana ulaştı mı? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine bekleyin. Eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum demişti. Oraya vardığında kendisine tarafımızdan ey Musa diye seslenirdi. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen pabuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi tuvadasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahy edilerine kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu kendimden gizleyeceğim. Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan alıkoymasın. Sonra mahvolursun. ''Şu sağ elindeki nedir ey Musa?'' ''O benim asamdır.'' dedi. Ona dayanırım. Onunla davarlarımı yaprak silkerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır. Allah yere at onu ey Musa dedi. Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün? Hızla sürünen bir yılan değil mi? Allah buyurdu. ''Al onu korkma.'' Biz onu şimdi ilk haline sokacağız. Bir de elini koltuğunun altına sok ki bir başka mucize olmak üzere o kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. Ta ki sana böylece en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim. Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. Musa Rabbim dedi. Yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden şu boğa çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden de bir vezir yani yardımcı var. Kardeşim Harun'u. Onu sayesinde arkamı kuvvetlendir. Ve onu işime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih ederim. Ve çok çok anladım seni. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Allah ey Musa dedi. İstediğin sana verirdi. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Bir zaman vahyedilecek şeyi, e, şeyi annene şöyle vahyetmişti. Mursa'yı sandığa koy, sonra onu denize, nile bırak. Deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. Ey Mursa! Sevinmen ve benim nezaretimle yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim. Hani kız kardeşin gidip ona bakacak birini size bulayım mı diyordu. Böylece seni... Gözü gönüllü ulup olsun ve üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye cehen e denemeden geçirdik. Bunun için yıllarca medyan halkı arasında kaldım. Sonra takdire göre bu makama geldim ey Musa. Seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşim birlikte ayetlerimi götürüp beni anmayı ihmal etmeyin. Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söz söyleyeyim belki o aklını başına alır veya korkar. Dediler ki Rabbimiz doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut iç azmasından endişe ediyoruz. Buyurdu ki korkmayın çünkü ben sizinle beraberim işitir ve görürüm. Haydi ona gidin de deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını hemen bizimle beraber gönder. Onlara eziyet etme. Biz senin Rabbinden bir ayet getirdik. Kurtuluş, hidayete uyanlarındır. Hakikaten bize vahyolundu yolundu ki, peygamberleri yalanlayan yüz çevirenlere azap edilecektir. Firavun, Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. O da, bizim Rabbimiz her şeye hürriketini yani varlık ve özelliğini veren, Sonra da doğru yolu gösteren dedi. Firavun öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak dedi. Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. O yeri size beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir. Onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık. Yiğiniz, hayvanlarınızı otlatınız. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için Allah'ın kudretine işaretler vardır. Sizi ondan yani topraktan yarattık. Yine sizi ona döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız. Andolsun biz ona yani firavuna bütün bu delillerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve diretti. Dedi ki, bizi yaptığın büyüyle yurdumuzdan çıkarırsın diye mi geldin ey Musa? Öyleyse, muhakkak surette biz de sana, aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda, ne senin, ne de bizim muhalefet edemeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanını ayarlayın. Musa, buluşma zamanımız, bayram günü, kuşluk vaktinde, insanların toplanma zamanı olsun, dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti, hilesini, yani sihirbazlarını topladı, sonra geri geldi. Muza onlara yazık size dedi. Allah hakkında yalan uydurmayın. Sonra o bir azap bile kökünüzü keser. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine onlar durumlarını aralarında tartıştılar. Gizli gizli fısıldaştılar. Şöyle dediler. Bu ikisi muhakkak ki sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdırlar sadece. Öyleyse hiliğinizi kurun, sonra sıra haline gelsin. Muhakkak ki bugün üstün gelen kazanmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya senat veya önce atan biz olalım. Hayır siz atın dedi. Bir de baktı ki büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise ne yaparsa yapsın iflas olmaz. İflah olmaz. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle dedi. Ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Hakikat şu ki o size büyü öğreten olunuzdur. Şimdi ellerinizle ayaklarınızı tereddüt etmeden çaprazlama keseceğin ve sizi vurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyi anlayacaksınız. Dediler ki, seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Öyleyse yapacağını yap. Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Bize hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah mükafatı en hayırlı ve cezası en sürekli olabilir. Evet şurası muhakkak ki kim Rabbine günahkar olarak varırsa cehennem sırf onun içindir. O ise orada ne ölür ne de yaşar. Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak ona varırsa, üstün dereceler işte sırf bunlar içindir. İçinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan adın cennetleri, işte arınanların mükafatı budur. And olsun ki biz Musa'ya, kullarımla birlikte geceliğin yola çıktı, size yetişilmesinden korkmaksızın ve boğulmaktan endişe etmeksizin, onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmiştik. Bunun üzerine o, askerleriyle birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğverdi. Firavun kavmini saptırdı. Doğru yola sevk etmedi. Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafına gelmeniz için size vaade tanıdık. Ve size kudret elvasıyla bıldırcın eti lütfettik. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyiniz. Bu hususta taşkınlık ve nankörlük de etmeyiniz. Sonra sizi gazabım çarpar. Her kim ki kendisini gazabım çarparsa, hakikaten o yıkılıp gitmiştir. Seni acele ile ayrılmaya sevk eden nedir ey Musa? Musa işte dedi, onlar benim peşimdeler. Ben memnun olasın diye sana aceleyle geldim Rabbim. Allah buyurdu. Senden sonra biz kavmini Harun ile kalan İsrailoğullarını imtihan ettik ve Samir'i onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli ve üzüntülü olarak kamine geri döndü. Ey kavmim dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının Gazabının inmesini mi istediniz? Bana olan vaadinizden döndünüz mü? Dediler ki, Biz sana olan vadimizden kendi kudret ve irademizle dönmedik. Fakat biz, o kan yani Mısırlıların ziynet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiş sonra da onları atmıştık. Aynı şekilde Samiri de atmıştı. Bu adam, onlar için böyle bilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine işte dediler, bu, sizin de Musa'nın da ilahıdır. Fakat onu unuttu. O şeyin kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini, kendilerine ne bir zarar ne de fayda vermek için gücünde olmadığını fark etmediler mi? Hakikaten Harun onlara daha önce, ey Kamin demişti, siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız. Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır. Şu halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz. Onlar, biz dediler. Musa aramıza dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa döndüğünde, ey Harun dedi. Sana ne engel oldu da bunların dalaleti düşüklerini gördüğüm vakit peşimden gelmedim. Emrime asim oldum. Harun, ey annemin oğlu dedi. Saçımı sakalım uyolma. Ben senin İsrailoğullarının arasını ayrılık düşürdüm, sözümü tutmadım demenden korktum. Musa, ya senin zorun nedir? Ey Sameri dedi. O da, ben onların görmediklerini gördüm. Zira o elçinin izinden bir avuç toprak alıp onu erimiş mücevheratın içine attım. Bunun böyle, özür dilerim, bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi. Musa, defol dedi. Artık hayatım boyunca sen Bana dokunmayın diyeceksin. Ayrıca senin için kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun ilahlarına da bak. Yemin ederim biz onu yakalayacağız sonra da onu parça parça edip denize savuracağız. Sizin ilahınız yalnızca kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmini her şey kuşatmıştır. Resulüm, işte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Şüphesiz ki tarafımızdan sana bir zikir verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki kıyamet gününde o, ağır bir günah yüküne yüklenecektir. Bu kimseler onda, o günah yükünün altında ebedi kalırlar. Onlar için kıyamet gününde bu ne kötü bir yüktür. O günde sonra üflenir ve biz, O zaman günahkarları, gözleri, korkudan göm bir halde mahşerde toplarız. Aralarında birbirlerine gizli gizli şöyle derler. Dünyada sadece on gün kaldınız. Aralarında konuştukları konuyu biz daha iyi biliriz. Onların en olgun ve akıllı olanı o zaman bir günden fazla kalmadınız der. Resulüm. Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz bomboş bırakacaktır. Orada ne bir iniş ne bir yokuş görebilirsin. O gün insanlar davetçiye yani israf ile uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık çok esirgeci Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. O gün... Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasını şefaati fayda vermez. O, insanların geleceklerini de, geçmişlerini de bilir. Onların ilmi ise bunu kapsamaz. Bütün yüzler, diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise gerçekten perişan olmuştur. Resulüm Özür dilerim, atladım. 112. Her kim mümin olarak iyi olan işlerden yaparsa, artık o ne zulümden, ne de hakkının çiğnenmesinden korkar. Resulüm, biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda ilk azları tekrar tekrar da açıkladık. Umulur ki onlar bu sayede günahtan korunurlar. Yahut da o Kur'an kendili için bir ibret ortaya koyar. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana onun vahyi tamamlamazdan önce Kur'an'ı okumakta acele etme ve Rabbim benim ilmimi artır de. Andolsun biz sana daha önce de Adem'e ahit yani emir ve vahiy vermiştik. Ne var ki o ahdi unuttu. onda azim de bulamadık. Bir zaman biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar hemen secde ettiler. Yalnız İblis hariç. O diretti. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bu hem senin için hem de eşin için büyük bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra yorulur, sıkıntı çekersin. Şimdi burada senin için ne acıkmak vardır, ne çıplaklanmak. Yine burada sen susuzluk çekmeyecek, sıcaktan da bunamayacaksın. Derken şeytan onun aklını karıştırıp, ey Adem dedi. Sana ebedilik ağacını ve onun sonu gelmez bir saltanatını göstereyim ben. Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar. Bu suretle Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Dedi ki, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan, cennetten inin. Artık benden size hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa o satmaz ve bedbaht olmaz. Kim de binanmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak aşağıderiz. O Rabbim beni niçin kör olarak haşretti. Oysa ben hakikaten görürdüm dedim. Allah buyurur ki, İşte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi. Ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Doğru yoldan safanı ve Rabbinin ayetlerine inanmayana işte böyle cezalandırız. Ahiret azabı elbette daha şiddetli ve daha süreklidir. Bizim onlardan önce nice nesilleri helak etmiş olmamız, kendilerini yola getirmedi mi? Halbuki onların yurtlarında gizli dolaşırlar. Bu, elbette ki akıl sahipleri için bir ibrettir. Eğer Rabbinden daha önce sadır olmuş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı, ceza onlar için de dünyada kaçınılmaz olurdu. Resulüm, sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, bakmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım sahipleri ve gündüzün etrafında yani iki ucunda tesbih et ki sen Allah'tan hoşnut olasın, Allah da senden. Sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesmini faydalandırdığımız dünya hayatının çekeciliğine, gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlıdır, hayırlıdır hem de daha süreklidir. Ailene namazı emet, kendi doğuna de sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz, aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Onlar Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirmeliydi, değil mi dediler? Önceki kitaptakilerin apaçık delili onlara gelmedi. Eğer biz bundan, yani Kur'an'dan önce onları bir azapla helak etseydik, muhakkak şöyle diyeceklerdi. Rabbi bize bir elçi gönderseydin de şu aşağılığa ve rüsvailığa düşmeden önce ayetlerine uysaydık. De ki, herkes beklemektedir. Öyleyse siz de bekleyin. Yakında anlayacaksınız. Doğru düzgün yolun yolcuları kimmiş ve hidayette olan kimmiş? Sadakallah ve sellem.